radıyallahu anh ediyor. Bunun arkasında kesinlikle namaz kılamayız. Müminlerin anası analarımızdan daha anamız Aişe radıyallahu anh'a dil uzatıyor. Ne arkasında namaz kılarız ne de musalla taşına konduğunda namazını kılarız. Yok. Bunu konuşmuyoruz ama bunun ötesinde e, bilgisi olduğu halde yani yeterli fıkıh bilgisi ne demiştik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 birinci rekatta 1500, cüz, öbürüncü öbür rekatta da 1500 cüz sabah kadar Kur'an'ı hatmetsin, hiçbir zararı yok. Mesela tesbihatı yaparken 3 defadan fazla Subhan Rabbil Alim, 3 defadan fazla da Subhan Rabbil Ala dememek lazım imamken. Münferitken deniz açık isteyen kadar, istediğin kadar söyleyebilirsin. Burada imam kelimesini sık sık kullanıyoruz.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 ve bir caminin imamı değil ama kafaların imamı önder insan demek e, ümmetin imamıdır Bukhari imamdır diyoruz Ahmet bin Hanbel cihatta imamdır diyor yani ümmetin e, fikri önderi demek e, binaenaleyh imam kelimesi ümmeti Muhammed'in içinde çok ciddi anlamlar ihtiva eden bir kelimedir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 bir meslek değildir haddi zatında. Camilerdeki imamlar çok zaman sonra e, ashab-ı kiramdan çok zaman sonra bir meslek olarak bu işi yaptılar. Bu yüzden müştehitlerin çok büyük bölümüne göre imamlıktan ücret almak haramdır. Ama bu cümleleri çok dikkatli kullanıyorum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 Yoksa, e, yani biz beş kişi bir yerde yolculuktayız, namaz kılacağız. Bu yolculuk boyunca namazları ben kıldırıyorum, e, biletleri de siz benim adıma alırsınız dese mesela, bu ücretli namaz olmuş olur. Bu haramdır, e, buna caizdir diyen bir fakih yoktur. Ama aradaki farkı çok iyi anlayalım, böyle bir zaruret ortaya çıktığı için buna izin veriliyor.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 veya master tezi olarak iştihat yapmamıştır. Bütün iştihatları Allah'a daha yakın olmak içindir. Cennete daha iyi garantili şartlarda girebilmek içindir. Hepsi mübarek insanlardır. Allah onlara rahmet eylesin. Himmetleri, gayretleri dinin bugüne kadar elimize ulaşmasına vesile olmuştur. Keşke yaşıyor olsalar da kapılarında bekçi olsak ayaklarında paspas olsak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 Hangisi bize nasip olduysa Ebu Hanife nasip oldu gittik peşinden mesela. Bu şekilde bakarız. İmam A mezebinden, cemaat da B mezebinden olduğunu sayalım. Bu mezhebi nasıl anladığımızı beyan ettikten sonra diyelim ki A mezebinden o, B mezebinden bu. Birazsa tabii e, burada özellikle Ebu Bekir radıyallahu anha ve kızına söyleyeni mezheplerden saymadığımı söylüyorum zaten. O, Müslümanların mezarlığından değil o. Müminlerin okulunun ABC sınıfını konuşuyoruz biz. Yoksa laikliği din gören veya laiklikten zarar gelmez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 mezhep farkı yani iştihat farkı diyelim buna varsa durum ne olur? Eğer imam arkasındaki cemaatin başka müştehitlerin ihtihadlarına da bağlı olabileceğini düşünüyorsa. Mesela Şafii'lerin de namaza geldiği bir camide veya büyük bir şehrin merkezi camisinde namaz kıldırıyorsa imam ki herkes yolcusu vesairesi geliyor abdestinden namazına kadar o ayrıntı o mezebin de ayrıntılarına dikkat ederek namaz kıldırıyorsa böyle bir imam hangi mezhepten olursa olsun Ebu Hanife'nin talebesiymiş İmam Şabi'nin talebesiymiş onun kıldırdığı namazın arkasında namazın hiçbir sıkıntısı yoktur Allah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 Abdes aldıktan sonra hanımının üzerine tutmadan camiye gelme nezaketini gösteriyorsa ki mesela Osmanlılar döneminde hasseten buna dikkat ediliyordu. İmamlar hanımlarının elinden cübbelerini giymezlermiş. Elim sana der camide bir şafiyeye rastlarım. Halbuki o topraklarda şafi mezhebinden kimse yoktu. İmamlık budur zaten. Bu nezaketleri bilen birisinin arkasında Hanefi'ymiş, şafi'ymiş bunlar provokasyon şeyler.